6401. kefenlenen ölüye bakmak. Ebu Musa radıyallahu an anlatıyor. Resulullah aleyhissalatü vesselam bir cenazenin süratle götürüldüğünü görmüştü. Müdahale ederek sükunetle gidin buyurdular. 6402. Cenaze taşıyanın kıyafeti. İmran İbn Hüseyin ve Ebu Berzer radıyallahu anh anlatıyor. Resulullah ve vesselamla birlikte bir cenazeye gittik. Bu esnada aleyhissalatu vesselam, ridalarını atıp sadece gömlekleri içerisinde yürümekte olan bir cemaat gördü ve, cahiliye amelini mi işliyorsunuz, yoksa cahiliye iyiliğini yaparak onlara mı benzemeye çalışıyorsunuz? Şu suretinizden bir başka surete kabristandan dönmeniz için hakkınızda dua etmeyi cidden arzuladım buyurdu. Bunun üzerine ridalarını yiydiler ve, bir daha bu adetlerine dönmediler. 6403, Cenaze taşıyanın kıyafeti, Ebu Bürde Radıyallahu An anlatıyor. Ebu Musa el-Işari Radıyallahu An, Edeli geldiği zaman yakınlarına, ''Benim cenazemi ateşle takip etmeyin.'' diye vasiyet etti. Bunun üzerine Ebu Bürde'ye, ''Sen bu hususta bir şey işittin mi?'' diye sordular. O da, ''Evet, hem de Resulullah Aleyhisselatu Vesselam'dan.'' dedi. 6404, cenaze cemaati çoksa Ebu Hurere radıyallahu an anlatıyor Resulullah Aleyhissalatu ve buyurdular ki kimin cenazesine yüz müslüman namaz kılarsa ona mağfiret olunur 6405 ölüyü hayırla yadetmeli, etmeli Ebû Hurere radıyallahu an anlatıyor Resulullah Aleyhissalatu ve yanından bir cenaze geçmişti. Hakkında hayırla senada bulunuldu. Aleyhissalatu ve selam. Vacit oldu buyurdu. Sonra bir diğer cenazeyi getirdiler. Halk bunu kötü hasletlerle adetti. Aleyhi salatu ve selam yine. Vacit oldu buyurdu ve şu açıklamayı yaptı. Sizler Allah'ın yeryüzündeki şahitlerisiniz. 6406 Cenaze için Kıraat Ünlü Şerik el-Ensariye Allahu anha Resulullah bize Cenazeye namaz kıldığınızda Fatiha-ı serifeyi okumamızı emretti, demiştir. 6407 Cenaze namazında dua. H.Z. Cabir Allahu An demiştir ki, Ne Hazreti Peygamber aleyhisselatu ve selam, ne Ebu Bekir, ne Ömer Ömer Rabiallahu An'ıma. Cenaze namazı hakkında cevaz verdikleri kadar hiçbir şey hakkında cevaz vermediler. Yani cenaze namazını bir vakte bağlamadılar. 6408 Cenaze namazı dört tekbirlidir. Hz. Osman ibn Afanda bi Allahu an anlatıyor. Resulullah aleyhissalatu ve selam Osman ibn Mazun üzerine cenaze namazı kıldırdı. Namazda dört kere tek bir getirdi. 6409. Cenaze namazı dört tekbirlidir. El heceli Rahimullah anlatıyor. Resulullah'ın sahabisi olan Abdullah İbn Ebi Elfa ile birlikte onun bir kızının cenaze namazını kıldım. Abdullah dört kere tek bir getirdi. Dördüncüden sonra selam vermeyip biraz durdu. Ben safların muhtelif yerlerinden cemaatin onu uyarmak üzere Sübhanallah dediklerini işittim. Sonra selam verdi ve dedi ki, Siz benim beş kere tekbir getireceğimi mi zannediyor cemaat? Evet bundan korktuk dediler. Bunun üzerine. Hayır bunu yapmayacağım. Ancak Resulullah Aleyhisselatu Vesselam dört kere tekbir getirir. Sonra bir müddet durup Allah'ın söylemesini dilediği bir şeyler söyler. Sonra da selam verirdi dedi. 6410 Cenaze namazı 4 tekbirlidir kesin. İbn Abdilloh'un devresi Resulullah Aleyhissalatu ve selamın cenaze namazında 5 tek tekbir getirdiğini söylemiştir. 6411 Çocuk cenazesine namaz Ebu Hurayra radıyallahu an anlatıyor. Resulullah Aleyhissalatu ve selam buyurdular ki Ölen çocuklarınız için cenaze namazı kılın. Çünkü onlar cennete girmede sizin öncüleriniz derdir. 6.412 Resulullah'ın oğluna cenaze namazı i̇bn Abbas radıyallahu anhum) anlatıyor. Resulullah aleyhissalatu vesselamın oğlu İbrahim ölünce Resulullah cenaze namazı kıldı ve onun cennette bir süt annesi olacaktır. Eğer yaşasaydı sıddık bir mid olacaktı. Eğer yaşamış olsaydı Kıbti dayıları azat olacaktı ve hiçbir Kıbti köle buyurdu. 6413 Resulullah'ın oğluna cenaze namazı Hüseyin İmla'yı İbni Talib radıyallahu anh'ıma anlatıyor. Resulullah aleyhissalatu vesselamın oğlu Kasım vefat edince Hazreti Hatice radıyallahu anh'a Ey Allah'ın Resulü! Kasım'ın sütü taştı. Keşke Allah ona süt çağını tamamlayacak kadar ömrünü uzatsaydı, dedi. Aleyhisselatü Vesselam, bunun üzerine, o süt devresini cennette tamamlayacak, buyurdular. Hazreti Hatice, Ey Allah'ın Resulü, Şayet bunu bilseydim, çocuğun ölümü, nazarımda hafif erdi, dedi. Aleyhisselatü Vesselam, Dilersen Allah'a dua edeyim de sana onun sesini işittireyim, dedi. Ancak Hazreti Hatice, Hayır. Ey Allah'ın Resulü. Allah ve Resulünü tasdik ediyorum dedi. 6414. Şehitlere cenaze namazı. İmum. Abbas radıyallahu anhüma anlatıyor. Urhu günü. Şehitlerin cenazeleri Resulullah aleyhissalatu ve selamın yanına getirildiler. Aleyhissalatu ve selam onar onar gruplar halinde namazlarını kıldırdı. Her grup değiştikçe Hamza yerinde sabit kalıyor. Böylece her grupla birlikte ona namaz kılınıyordu. 6415. Cenaze namazı kılınmayan vakitler. H. Z. Cabi İbni Abdullah radıyallahu anh'ıma anlatıyor. Resulullah aleyhissalatü vesselam. Ölüleriniz üzerine gece ve gündüz cenaze namazı kılınız kılabilirsiniz buyurmuştur. 6416. Cenaze namazı kılınmayan vakitler. Vasile İbni Eskar radıyallahu anh anlatıyor. Resulullah Aleyhisselatü Vesselam buyurdular ki, Her ölü üzerine namaz kılın. Her emirin komutası altında cihat edin. 6417. Kabir üzerinde namaz. Amir i̇bn Ve bir ağa Allahu anh anlatıyor. Siyahi bir kadın ölmüştü. Resulullah Aleyhisselatü Vesselam'a e duyurulmadan defnedildi. Sonra haberdar olunca, Bunu bana niye haber vermediniz dedi ve de ashabına, Kadının kabri üzerinde saf tutunuz emrederek kadına cenaze namazı kıldırdı. 6418 Kabir üzerinde namaz. Yüreğde radıyallahu an anlatıyor. Resulullah aleyhissalatu vesselam bir ölü üzerine gömüldükten sonra namaz kıldı. 6419 Kabir üzerinde namaz. Ebu Said radıyallahu an anlatıyor. Mescidi temizleyen bir siyahi kadın vardı. Bir yere öldü. Hemen defnedildi. Sabah olunca efat Resulullah'a haber verildi. Bana niye zamanında duyurmadınız deyip kalktı. Ashabıyla kabristana gitti. Kadının kabri üzerinde durup, halk arkasında tek bir getirip namaz kıldı. Sonra oradan ayrıldı. 6420 Necaşi üzerine namaz. İbnu i̇bn el Cariye ile ensari Allahu an anlatıyor. Resulullah aleyhissalatu vesselam bir gün buyurdular ki, Kardeşiniz Necaşi ölmüştür. Kalkın üzerine cenaze namazı kılın. Biz de kalktık. ve Vesselam'ın arkasında iki saf yaptık namazını kıldık. 6421 Necaşi üzerine namaz. i̇bn Ömer Ömer radıyallahu anhüma anlatıyor. Resulullah ve selam Necaşi üzerine gıyabında cenaze namazı kıldı ve dört kere tekbir aldı. 6422 Cenazeye katılanın cevabı. Ubayy İmra Kaside Allahu An anlatıyor. Resulullah Aleyhissalatu Ve buyurdular ki: Kim bir cenaze üzerine namaz kılarsa ona bir kıratlık sevabı vardır. Kim de defnedilinceye kadar cenazeye iştirak ederse ona iki kıratlık sevabı vardır. Muhammed'in nefsi elinde olan zat zülcerale emin olsun. Kırat. Şu gördüğünüz uhudan daha büyüktür. 6423. Cenaze geçerken ayağa kalkmak. H. Z. Ebu Hurer'e Allahu an anlatıyor. Resulullah aleyhissalatü vesselamın yanından bir cenaze getirilmişti. Derhal ayağa kalktı ve ayağa kalkın. Zira ölümde korku ve dehşet vardır buyurdu. 6424 Cenaze geçerken ayağa kalkmak. Ubad-ı İbn-i Samit radıyallahu an anlatıyor. Resulullah aleyhissalatü vesselam. Bir cenazeyi teşvi edince, cenaze rahde mezardaki hususi oya konuncaya kadar oturmazdı. Bir defasında, bir Yahudi alimi gelerek, Ey Muhammed! Bu sünnetin çok güzel, biz de böyle yapıyoruz dedi. Resulullah aleyhissalatu vesselam hemen oturarak, cemaate emretti. Oturun ve Yahudilere muhalefet edin. 6425 Cenaze geçerken ayağa kalkmak Ebu Rafi radıyallahu anh anlatıyor. Vefat etmiş bulunan Sad radıyallahu anh'ın cesedi kabre indirileceği zaman Resulullah aleyhissalatü vesselam. Sad'ın cesedini tabutun üzerinden usulca çekti. Kabre yerleştirip defnettikten sonra kabrin üzerine su çiledi. 6426. Cenaze geçerken ayağa kalkmak. Ebu Said'i Hudri radıyallahu anh anlatıyor. Resulullah Aleyhisselatü Vesselam kabre indirilip defnedileceği zaman kıble istikametinden tutulara karşılandı ve tabutun üzerinden yavaşça çekilip çıkarıldı. 6427 Cenaze geçerken ayağa kalkmak Said İbni Müseyyib İbrahimullah anlatıyor. Ben İbn Ömer Rabiallahu Anhüma ile birlikte bir cenazede beraber bulundum. Cenazeyi bahde koyunca Bismillahirrahmanirrahim Sevillahi ve ala milleti resulüllahî dedi. Sonra rahimin önüne kerpiç dizilmeye başlanınca, Allahümme ecirha min şeytanin ve min azabî kabri. Allahümme cafil ard'a an cembeha ve sayet ruha ha ve minke rıdvanen Ey Allahım bu cenazeyi şeytanın şerrinden ve kabir azabından koru. Ey Allahım yeri onun yanlarından uzak tut. Ruhunu yükselt. Onu katından rızaya erdir dedi. Ben, ey İbni Ömer, bu dua'yı Resulullah aleyhissalatu ve selam'dan mı işittin? Kendi fikrinle mi söylüyorsun? dedim. Bunu ben kendimden söylesem, ben söz söylemeye muktedirim demektir. Hayır, ben onu Resulullah aleyhissalatu ve selam'dan işittim. Cevabını verdi. 6428. Lahit müstehadır. Cela ibn Abdullah el Beceli radıyallahu an anlatıyor. Resulullah Aleyhissalatu ve selam buyurdular ki Lahd usulü hedefin bize aittir, şark usulü hedefin başkalarına aittir. 6429. Şark H Z N F İbnu Malik Radıyallahu an anlatıyor. Resulullah Aleyhissalatu ve selam öldüğü zaman Medine'de bir adam vardı. Lahit kadardı. Bir başkası da şark kadardı. Ashab Rabbimizden hayırlısını dileyerek ikisine de haber gönderelim. Hangisi sona gelirse onu terk eder önce gelenin usulünce Resulullah'ı defnederiz dediler. İkisine de haber saldılar. Lahit kazan önce geldi. Bunun üzerine ashab Resulullah aleyhissalatu vesselam için lahit kazdılar ve onu usulünce defnettiler. 6.430 Şark H.Z. Ayhe radıyallahu anh'a anlatıyor. Resulullah aleyhissalatu ve selam vefat ettiği zaman ashab aleyhissalatu ve selamın lah veya şart usulünden hangisiyle defnedileceği hususunda ihtilaf ettiler. Hatta bu hususta aralarında konuştular. Sesleri yükseldi. Bunun üzerine Hazreti Ömer abi an Resulullah aleyhissalatu ve selamın yanında ne sağ iken ne de ölmüşken bağırmayın. Veya buna benzer bir söz söyledi sözlerine devamla Şark usulüyle kazan kimseye de Lahit usulüyle kazan kimseye de adam gönderin dedi. Bunun üzerine lahit yapan erken geldi. Aleyhissalatu vesselam için bir lahit kazdı. Sonra Resulullah aleyhissalatu vesselam oraya defnedildi. 6431 Kabrin kazılması. El-Edrusi'lemi de Allahu an anlatıyor. Bir yere Resulullah Aleyhisselatü Vesselam'ı korumak üzere nöbet tuttum. Derken yüksek sesle Kur'an okuyan bir adam peyrah oldu. Az sonra Resulullah Aleyhisselatü Vesselam dışarı çıktı. Ey Allah'ın Resulü dedim. Bu adam ziyakardır. Ravi Edra e devamla der ki. Bu adam bir müddet sonra Medine'de öldü. Defin için hazırlık yapıldı ve tekvin işlemi bitirildi. Az Ashab butunu taşıdı. Aleyhisselatü Vesselam. Ona rızkla muamele edin. Allah ona rızkla muamele etti. Zira o Allah ve Resulünü severdi buyurdular. Resulullah onun kabrini kazdırdı ve kabrini geniş tutun. Allah ona geniş davrandı buyurdular. Asyabından biri. Ey Allah'ın Resulü. Siz buna üzüldünüz demişti. Aleyhisselatü Vesselam. Doğru üzüldüm. Çünkü o. Allah ve Resulünü seviyordu buyurdular. 6432 Kabir taşı. Hz. Enes İbn Ali radıyallahu an anlatıyor. Resulullah ve vesselam. Osman İbn Adiy'nin kabri bir taşla işaretledi. 6433 Kabir üzerine bina inşa etti. Hz. Cabir radıyallahu an anlatıyor. Resulullah ve vesselam. Kabrin üzerine herhangi bir şey yapılmasını yasakladı. 6.434 Kabir üzerine bina yasağı. Ebu Saeed radıyallahu anh anlatıyor. Resulullah aleyhissalatü vesselam. Kabir üzerine bina yapılmasını yasakladı. 6.435 Kabir üzerinde yürünmez. ve i̇bn Amir radıyallahu anh anlatıyor. Resulullah aleyhissalatü vesselam buyurdular ki, bir ateş koru veya bir kılıç üzerinde yürümek veya ayakkabımı ayağımla dikmek. Bana bir Müslümanın kabri üzerinde yürümekten daha sevimlidir. Ha kabirler arasında abdestimi bozmuşum. Ha çarşı ortasında. Nazarımda ikisi de birdir. 6.436 Kabir Ziyareti H.Z. Ayşe Allahu Anh'a anlatıyor. Resulullah Aleyhisselatü Vesselam. Kabir Ziyaretine ruhsat kanadı. 6.437 Kabir Ziyareti İbn-i Mesud Rabiyallahu An anlatıyor. Resulullah ve Vesselam buyurdular ki, Ben size kabir ziyaretini yasaklamıştım. Şimdi onları ziyaret edin. Çünkü bu, dünya bağını kırar. Ahireti hatırlatır. 6.438 Kabir Ziyareti Abdullah i̇bn Ömer Rabiyallahu An hüme anlatıyor bir bedevi Resulullah Aleyhissalatu ve selamı gelerek Ey Allah'ın Resulü babam sıla ihram yapardı. Daha neler neler yapardı? O kim nerede dedi. Aleyhissalatu ve selam. Cehennemde diye cevap verdi. Bedevi bu cevaba öfkelenmiş gibiydi. Sormaya devam ederek Pekala babanız nerede dedi. Aleyhissalatu ve selam. ''Sen nerede bir mürik kabline uğrarsan onu cehennemle müjdele.'' buyurdular. Bir haribu bedevi Müslüman oldu ve dedi ki, ''Resulullah aleyhisselatu ve selam bana cidden yorucu bir vazife yükledi. Uğradığım her kafir kabline mutlaka ateşi müjdeledim.'' 6439, kabir ziyareti ve kadın, Hasan i̇bn Sabit Rabiyallahu An anlatıyor. Resulullah Aleyhisselatü Vesselam kabirleri ziyaret eden kadınlar alamet etti. 6440. Kadınlar cenazeyi teşhü etmez. H.Z. Ali Radıyallahu An anlatıyor. Resulullah Aleyhisselatü Vesselam. Dışarı çıkmıştı. Oturan bir grup kadın gördü. Onlara, ne sebeple oturuyorsunuz diye sordu. Bir cenaze bekliyoruz dediler. Aleyhisselatü Vesselam. Siz mi yıkayacaksınız buyurdular. Onlar. Hayır dediler. Siz mi taşıyacaksınız buyurdular. Kadınlar yine. Hayır dediler. Kabre indirenlerle siz mi cenazeyi indireceksiniz dedi. Kadınlar yine. Hayır. Dediler. Aleyhisselatu vesselam. Öyleyse günah işlemiş olarak ve sevapsız olarak geri dönün emrettiler. 6441 Beyaz yasağı. Ümmü Seleme radyallahu anha anlatıyor. Resulullah aleyhissalatu vesselam Müntehine suresinin 12. ayetinde geçen maruf güzel olan hiçbir hususta sana asi olmamaları üzerine sana bir at daha bulunacakları zaman sen de onlarla bir at da bulun. ibaresini yani ölü üzerine bağıra bağıra ağlamak olarak açıkladı. 6442. Yahya Sa'd Cehri Mevla Muavi anlatıyor. H. Z. Mualliye an halka hutbe verdi ve hutbesinde Resulullah aleyhissalatü ve selamın beyaz tutmayı mevk yasakladığını da hatırlattı. 6.443 Beyaz yasağı Ebu Malik el-Eşari radıyallahu an anlatıyor. Resulullah aleyhissalatü ve selam buyurdular ki, Beyaz tutmak cahiliye işlerinden biridir. Beyaz tutan kadın, tevh etmeden ölürse, Allah ona katrandan bir elbise. Cehennem alevinden de bir gömlek biçer. 6444 Eyyaz yasağı İbn-i Abbas radıyallahu anhüma anlatıyor. Resulullah ve vesselam buyurdular ki, Eyyaz tutma cahiliye işlerinden diridir. Zira Eyyaz tutan kadın, ölmeden önce teyve etmezse, Kıyamet günü, Üzerinde katrandan bir gömlek ve onun üstünde de cehennem aleminden bir gömlek giydirilmiş olarak diriltilir. 6.445 Eyas yasağı i̇b Ömer radıyallahu anhüma anlatıyor. Resulullah aleyhissalatü vesselam Beraberinde yüksek sesle ağlayan bir kadın bulunan cenazeyi takip etmeyi yasakladı. 6.446 Dövünerek üst baş yırtarak matem yasağı Ebu Ümame radıyallahu anhü anlatıyor. Resulullah aleyhisselatu ve selam gözünü yırmalayıp yolan kadına, cevini, yakasını yırtan kadına, mahvoldum, helak oldum diyerek dövünen kadına lanet etti. 6447, ölü üzerine ağlamak, Esma Tu Yezid radıyallahu anh'a anlatıyor. Resulullah aleyhisselatu ve selamın oğlu İbrahim öldüğü zaman Resulullah aleyhisselatu ve selam ağladı. Ona taziyede bulunan kimse ki bu. Ya Ebu Bekir ya da Ömer Allahu anhüme idi. Ey Allah'ın Resulü Allah'ın hakkını tazim etmeye en çok hak sahibi olan kimse sen değil misin dedi. Bunun üzerine Resulullah. Göz ağlar. Kalp üzülür. Biz Rabbimizin razı olmayacağı söz söylemeyiz dedi. Sözünü İbrahim'e hitaben şöyle tamamladı. Eğer ölüm doğru bir vaat ve herkese şamil umumi bir haber olmasaydı ve arkada kalan önden. Gidene hiç kavuşmayacak olsaydı ey İbrahim. Biz şu anda duyduğumuzdan çok daha büyük bir üzüntü çekecektik. Biz gerçekten senin için çok üzünlüyüz. 6448 Ölü üzerine ağlamak Hamna bin Tucaş Allahu anhadan anlatıldığına göre Kendisine Kardeşin öldürüldü denmişti. Allah ona rahmet etsin. İnna illah ve inna ileyhi racim Allah'tan geldik. Allah'a ölücüleriz dedi. Arkadan kocan öldürüldü dendi. Bu sefer vah dedi. Bunun üzerine aleyhissalatü vesselam. Kadının kocasına karşı öyle bir sevgisi vardır ki. Bu. Bir başka şey için olmaz buyurdular. 6449. Ölü üzerine ağlamak. i̇bn Ömer Ömer radıyallahu anhüme anlatıyor. Resulullah aleyhissalatü vesselam. Uhud'da şehit olanlar için ağlayan Abdüleşel kadınlarının yanından gelmişti. Hamza'nın ağlayanları yok diye üzüntüsünü ifade etti. Bunun üzerine ensar kadınları toplanarak gelip Hamza için ağladılar. Bir müddet sonra Resulullah aleyhissalatu vesselam uyandı ve yazık şu kadınlara. Hala evlerine dönmemişler. Söyleyeyim onlara evlerine dönsünler. Bugünden sonra da ölen üzerine ağlamasınlar buyurdu. 6450 Ölü üzerine ağlamak. İbn-i El Elfa Allahu anh anlatıyor. Resulullah aleyhissalatü vesselam mersiyeler ölünün iyi hallerini söyleyerek ağlamak okumaktan mennetti. 6451 Ölü yaz sebebiyle azap görür mü? bu Musa el-Işari Allahu an anlatıyor. Resulullah aleyhissalatü vesselam buyurdular ki Ölüye Dirinin ağlaması sebebiyle azap edilir. Diriler Ey koruyucu, ey giydirici, ey yardımcı, ey sığınak gibi hitaplarla ölüye seslendikçe ölü kıskıvıra tutulup çekilir ve sen böyle misin, sen böyle misin denilir. Ravi Esif ki, ben bunu işittince suha Allah, Allah keala hazretleri birinin günahı bir başkasına yüklenmez buyurmadım mı dedim. Musa İbni Ebi Musa, yazık sana, ben sana. Ebu Musa radıyallahu anh Resulullah ve vesselam'dan anlattığını aktarıyorum. Yoksa sen Ebu Musa'nın Resulullah'a iftira ettiğini mi sanıyorsun? Veya benim Ebu Musa hakkında yalan söylediğimi mi zannediyorsun?" dedi. 6452. Müslim Sabır taber Ebu Ümamer radıyallahu anh anlatıyor. Resulullah aleyhissalatu vesselam buyurdular ki: Allah Teala hazretleri şöyle der: "Ey Adem oğlu, İlk sabrı sırasında sabreder. Buna benim kafaat vereceğimi ümit edersen ben cennet dışında bir sevaba razı olmayacağım. 6453 Musibete Sabır. H Aişe r.a. Allahu anha anlatıyor. Resulullah Aleyhissalatu vesselam kendisiyle halk arasında bulunan bir kapıyı açtı veya perdeyi kaldırdı. Halkın hazretine bu Bekir'in arkasında namaz kıldığını gördü. Onların bu iyi hali sebebiyle ve onlarda bu gördüğünü, kendinden sonra Allah'ın devam ettireceği ümidiyle Allah'a hamd etti ve dedi ki, Ey insanlar! insanlardan veya müminlerden her kim bir musibete rüçat olursa, başına gelen musibetin şiddetini benim sebebimle maruz kaldığı musibetle hafifletsin. Çünkü, benden sonra, ümmetimden hiç kimse, benim musibetimden daha şiddetli bir musibetle karşılaşmayacaktır. 6454, Musibete Sabır, H.Z. Hüseyin adıya Allah'u an anlatıyor. Resulullah, ve vesselam buyurdular ki, bir musibete uğrayan kimse, bir daha o musibeti hatırlayarak inna lillahi ve inna ileyhi racim diye istircada bulunsa, o musibetin vakti çoktan geçmiş bile olsa, Allah bu istircası sebebiyle, ona, musibetin geldiği ilk günün sevabını aynen verir. 6455, Musibet de Taziye, An-ı İbni ya Allahu An anlatıyor. Resulullah ve Vesselam buyurdular ki, Bir musibetli sebebiyle din kardeşine taziyede bulunan hiçbir mümin yoktur ki, Allah-u Teala Hazretleri kıyamet günü ona bir takım keramet elbisesi giydirmesin. 6456, Çocuğunu kaybedenin sevabı, Utbe İbni Abdi Sülami Allahu An anlatıyor. Resulullah Aleyhisselatü Vesselam buyurdular ki, Bula ermemiş üç çocuğu ölen hiçbir Müslüman yoktur ki, O çocuklar, onu, cennetin sekiz kapısında karşılamasınlar. O, bu kapılardan hangisinden dilerse cennete girer. 6457 Düşük sahibinin sevabı, Ebu Hurer'e radıyallahu an anlatıyor. Resulullah Aleyhisselatü Vesselam buyurdular ki, önümden göndereceğim bir düşük çocuk arkamdan bırakacağım bir atlıdan bana şüphesiz daha sevimlidir 6458 düşük sahibinin sevabı Hz Ali radıyallahu an anlatıyor Resulullah aleyhissalatu ve selam buyurdular ki Allah düşük çocuğun baba ve annesini cehenneme sokacağı zaman düşük çocuk Rabbi ile mücadele eder sonunda ona ey Rabbine karşı gelen düşük Haydi ebe ve reynini cennete sok dinilir. Bunun üzerine düşük çocuk, onları göbek bağı ile çekerek cennete sokar. 6459 Düşük sahibinin sevabı, H.Z. Muaz i̇bn Cebel Cebel Badiyallahu An anlatıyor. Resulullah ve Vesselam buyurdular ki, Nefsin elinde olan zat Zülcelal'e emin olsun ki, düşük çocuk. Ahirette annesini göbek bağından tutup cennete çekecektir. Yeter ki annesi düşük sebebiyle sevap kazanacağına inanıp sabretsin. 6460 Cenaze evinde toplanma Cel Celir-i i̇bn el-Becelir adıya Allah'u an anlatıyor. Biz Resulullah zamanında cenaze sahibinin evinde toplanmayı ve ev halkının da bu toplananlar için yemek yapmalarını yasaklanan matemden bir parça bildik. 6461 Gurbette ölen şehiddir. i̇bn Abbas radıyallahu anh anlatıyor. Resulullah aleyhissalatü vesselam buyurdular ki, Gurbette ölmek şehitliktir. 6462 Hastalanarak ölen H.Z. Ebu Hurer'e radıyallahu anh anlatıyor. Resulullah aleyhissalatü vesselam Buyurdular ki, Kim hasta halde ölürse şehit olarak ölmüştür ve kabir azabından korunmuştur. Sabah akşam cennetten rızıklandırılır. 6463. Ölünün kemiği kırılmaz. Ümmü Sereme radıyallahu anh'a anlatıyor. Resulullah aleyhissalatu vesselam buyurdular ki, Ölünün kemiğini kırmak günah itibariyle tıpkı birinin kemiğini kırmak gibidir. 6464. Resulullah'ın hastalığı. Ümmü Sereme radıyallahu anh'a anlatıyor. Resulullah Aleyhisselatü Vesselam'ı ölüme götüren hastalığı sırasında namaza ve sahillerinizin malik olduğu şeylere dikkat edin diyordu. Mübarek insanları bunu söylemeyecek hale gelinceye kadar tekrara devam ettiler. 6465 Resulullah'ın defatı ve defni i̇bn Abbas Rabiallahu Anh'ıma anlatıyor. Resulullah Aleyhisselatü Vesselam için mezar kazmaya azmettikleri vakit Ebu Ubeyde İbn-i adam gönderdiler. O, Mekke halkının mezarı gibi şak şeklinde mezar kazıyordu. Ebu Talha'ya da adam gönderdiler. O da Medine ahalisinin mezarı gibi, lahit tarzında mezar kazıyordu. İşte bu iki zata iki ayrı elçi yola çıkarıldı. Ashab dedi ki, Allah'ım, Resulün için sen tercih et Ebu Talha'yı yerinde buldular ve kazı yerine getirdiler. Ebu Ubeyde yerinde bulunamadı. Böylece Resulullah Aleyhissalatu vesselam için Lahit tarzında mezar hazırlandı. İbn Abbas radıyallahu anhu demiştir ki: Resulullah Aleyhissalatu vesselam'ın techhiz tövü tamamlanınca evindeki kar yolası üzerine konuldu. Sonra erkekler gruplar halinde yanına girerek cenaze namazı kıldılar. Erkeklerin namazı bitince kadınlar gruplar halinde gidip namaz kıldılar. Onlar da namazlarını tamamlayınca çocukları gruplar halinde odaya koydular. Resulullah aleyhissalatu ve selamın namazına kimse imamlık yapmadı. Herkes müstakil kıldı Müslümanlar. Kabrin kazılacağı yer hususunda ihtilaf etti. Bir kısmı mescidine gömülsün dedi. Asya bile birlikte bakiye defnedilsin dedi. Hazreti Ebu Bekir Allahu anh. Ben Resulullah'ın her peygamber öldüğü yere defnedilmiştir dediğini işittim dedi. i̇bn Abbas dedi ki, bunun üzerine Resulullah ve Vesselam'ın, üzerinde ruhu, şerifelerini teslim ettikleri yatağını kaldırdılar ve o yerde mezar kazdılar. Sonra, Aleyhisselatü Vesselam çarşamba gününün gece yarısında defnedildi. Resulullah'ın kabrine Hazreti Ali, Fazıl i̇bn Abbas, kardeşi kusam, Hükran evre Resulullah aleyhissalatu ve selam demişlerdi. Ers, i̇bn hal ki bu, Ebu Leyla'dır Ali İbn-i Ebi Talib'e dedi ki, Allah aşkına, Resulullah aleyhissalatu ve selamdan bizim de hissemizi verin, bunun üzerine Hazreti Ali, ona, kabretsen de dedi. Hükran, aleyhissalatu ve selamın azadlısı idi. Resulullah aleyhissalatu ve selamın giymekte olduğu bir kadife parçasını aldı. Kabre aydı ve Allah'a yemin olsun senden sonra kimse bunu giymeyecek dedi. Böylece o da aleyhissalatu ve selamla birlikte gömüldü. 6466 Resulullahın vefatı ve defni. H Z N S İbnu Malik Radıyallahu an anlatıyor. Resulullah aleyhissalatu ve selam ölüm acısını duyunca. Kızı Fatıma radıyallahu anha, vay babacığımın ızdırabına dedi. Resulullah da, bugünden sonra babana ızdırab yok artık. Kıyamete kadar hiç kimsenin yakasını bırakmayacak olan ölüm, artık babana gelmiştir buyurdular. 6467, Resulullah'ın vefatı ve defni İbn-i Ömer radıyallahu anha anlatıyor. Biz Resulullah Aleyhissalatu ve selam zamanında kadınlarımıza kötü söz sarf etmek ve istediğimiz muameleyi yapmaktan hakkımızda bir vahiy verir endişesiyle kaçınırdık. Resulullah Aleyhissalatu ve selam vefat edince istediğimiz gibi konuşmaya başladık. 6468. Resulullahın vefatı ve defni. Bu bey İbn Kafâr Allahu an anlatıyor. Resulullah ve Vesselam ile beraber kendi ashabın hedef ve gayesi tek idi. O vefat edince, kimimiz şöyle, kimimiz böyle baktı hedefler ayrıldı. 6469 Resulullah'ın vefatı ve defni. Resulullah Aleyhissalatu Vesselam'ın revce-i pak yerinden Ümmet Serem Ebin Tu Ebi Ümeyye Adıyallahu Anh'a anlatıyor. Resulullah ve Vesselam zamanında insanlar namaza durdukları vakit hiç kimsenin nazarı ayaklarını bastığı yerden ileri geçmezdi. Resulullah ve Vesselam vefat edince insanlar namaza durunca hiçbirisinin nazar alnını koyduğu yerden ileri geçmezdi. Sonra Hazreti bu Bekr vefat etti. Hazreti Ömer devri geldi. Bu devirde insanların nazarı kıbleden dışarı çıkmadı. Hazreti Osman halife olunca fitne başladı. İnsanlar da sola bakmaya başladı. 6470. Resulullah'ın vefatı ve defni. H. Z. Enes radıyallahu anlatıyor. H. Z. Ebu Bekir radıyallahu anh. Resulullah aleyhissalatü vesselamın vefatından sonra Hazreti Ömer'e. Bizimle gel. Resulullah ve vesselamın yaptığı gibi Ümmü Eymen an anhayı bir ziyaret edelim dedi. Hazreti Nes devamlı der ki, ziyaretine, gittiler, yanına varınca kadıncağız ağladı, kendisine, niye ağlıyorsun, Allah'ın kendi ezdiğinde hazırladığı, Resulullah aleyhissalatu vesselam için daha hayırlıdır, dediler, kadın onlara, ben de biliyorum ki, Allah'ın yanındaki, Resulullah için elbette daha hayırlıdır. Ancak ben semadan vahyin kesilmesini ağlıyorum. Cevabını verdi. Ümmü Eymen bu sözüyle onları da ağlattı ve Ümmü Eymenle beraberce ağladılar. 6471 Resulullah'ın vefatı ve defni. Ebu Derde anlatıyor. Resulullah Aleyhissalatu vesselam buyurdular ki Cuma günü bana salavatı çok okuyun. Çünkü o gün okunan salavatlar meşhurdur. Melekler ona şahitlik ederler.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 H Z Cabir radıyallahu anh anlatıyor. Her iftar vaktinde Allah tarafından cehennemden azat edilen kimseler bulunur. Bu, Ramazan'ın her gecesinde olur. 6473 Ramazan ayının fazileti. H.Z. Enes İbn-i Malik radıyallahu anh, anlatıyor. Ramazan ayı girmişti. Resulullah aleyhissalatu vesselam buyurdular ki, Bu mübarek aya girmiş bulunuyorsunuz. Bu ayda bir gece vardır ki bin aydan hayırlıdır. Bu gecenin hayır ve bereketinden mahrum kalan bir kimse, bütün hayırlardan mahrum kalmış gibidir. Onun hayrı ise sadece utrevi saadetten. Mahrum kimseye haramdır. 6474 Yeni Şek Korucu H. Z. Ebu Hurer'e radıyallahu anh anlatıyor. Resulullah aleyhissalatu vesselam Ramazan orucunun hilali görmezden bir gün önce başlatmayı yasakladı. 6.475 Yeni Şek Orucu H.Z. Muaviye İbni Ebi Süfyan da Diyallahu Allahu Hüman Minber şunu anlatmıştır. Resulullah Aleyhisselatu Vesselam Ramazan ayından önce Minber'de buyurdular ki Ramazan falan gün başlayacak. Biz daha önceden oruç tutarız. Dileyen önceden başlasın. Lüleyen de o güne kadar tutmayı tehir etsin. 6.476 Ramazan ayı kaç gün? H.Z. buhur Hurer'e radıyallahu an anlatıyor. Resulullah aleyhissalatu vesselam bir gün. Ramazan ayında kaç gün geçti buyurdular. Biz. 22. Geriye de 8 günü kaldı dedik. Resulullah bu cevabımız. Üzerine. Ramazan ayı şu kadardır. Ramazan ayı şu kadardır. Ramazan ayı şu kadardır diyerek ellerinin parmaklarıyla 3 kere gösterdi ve sonuncu sefer bir parmağını büktü. Yani 29 isareti yaptı. 6477 Ramazan ayı kaç gün? H.Z. Ebu Hurer'e radıyallahu an anlatıyor. Resulullah aleyhissalatü vesselamın sağlığında Ramazan ayını 29 gün olarak tutmamız 30 tutmamızdan daha fazladır. 6478 Yolculukta oruç tutulur mu? İbn-i Ömer radıyallahu anh'ıma anlatıyor. Resulullah aleyhissalatü vesselam buyurdular ki, yolculuk sefer sırasında oruç tutmak bir denen makbul ve mahluk analden değildir. 6479, yolculukta oruç tutulur mu? Abdurrahman İbn-i an radıyallahu anlatıyor. Resulullah ve vesselam buyurdular ki, seferde, Ramazan orucu tutan hazerde oruç tutmayan gibidir. 6480 Ramazanda bir gün yemin'in kefareti. Hz. Ebû e Derâdî Allahu Teâlâ anlatıyor. Bir adam Resûlullah Aleyhissalatu vesselam'a gelerek helak oldum dedi. Aleyhissalatu vesselam Seni helak eden şey nedir diye sordu. Adam Ramazan içinde hanımla temasta bulundum dedi. Resûlullah "Öyleyse bir köle azat et." buyurdu. Adam Kölem yok ki dedi. Aleyhisselatu ve Selam. Üst üste iki ay oruç tut emretti. Adam. Tahammül edemem dedi. Resulullah. Öyleyse altmış fakir doyur buyurdu. Adam. Bu kadar yiyeceği bulamam dedi. Bunun üzerine Aleyhisselatu ve Selam adama. Otur dedi. Adam oturdu. Adam bu şekilde beklerken arak denen. Bir sepet vurduma getirildi. Aleyhisselatu vesselam. Haydi bunu götür ve tasadduk et buyurdular. Adam! Ey Allah'ın Resulü! Seni hak ile gönderen zat-ı Zülcelal'e emin olsun şu iki kayalık Uhud'e ayrı dağları arasında yani Medine'de yaşayan aileler içerisinde buna bizden daha muhtacı yoktur dedi. Resulullah aleyhisselatu vesselam. Öyleyse haydi götür. Horantana gelir buyurdular. Hadisin yine Ebu Hurere'den yapılan bir başka rivayetinde şu ziyade mevcuttur. Resulullah Aleyhisselatü Vesselam adama, Ramazan'dan bozduğun gün yerine bir gün oruç tut buyurur. 6481 Oruçlu kusarsa, Tezale İbni Ubeyt el-Ensari radıyallahu anh'ın anlattığına göre, Resulullah Aleyhisselatü Vesselam, Oruçlu olduğu bir günde yanlarına gelmiş. içmek üzere su istemiş ve içmiştir. Ey Allah'ın resulü. Bugün siz oruçluydınız. Denince. Evet öyleydim. Lakin az önce kustum orucum bozuldu buyurmuştur. 6482. Oruçlu misvak ve sürme kullanır mı? H Z. Ayhe, radıyallahu Allahu anha anlatıyor. Resulullah aleyhissalatu ve buyurdular ki. Orucunun hayırlı hasletlerinden biri misvak kullanmasıdır. 6483. Oruçlu ve sürme kullanır mı? Yine Hazreti Aişe radıyallahu anha anlatıyor. Resulullah Aleyhissalatu vesselam oruç iken gözüne sürme çekti. 6484. Oruçlu hacamat olur mu? Hz. bu Hurayra radıyallahu an anlatıyor. Resulullah Aleyhissalatu vesselam buyurdular ki hacamat yapan da yaptıran da orucunu bozmuş olur. 6485. Oruçlu iken öpme. Resulullah Aleyhisselatü Vesselam'ın azadlılarından, Meymun Erdiyallahu Anh'a anlatıyor. Resulullah ve Vesselam'ı oruçlu iken, oruçlu hanımını öpen adam hakkında sorulmuştu. İkisinin orucu da bozulur buyurdular. 6486 Oruç iken mübaşeret, i̇bn Abbas Erdiyallahu Anh anlatıyor. Yaşlı oruçlulara mübaşeret öpme vesaire hususunda ruhsat tanındı ise de gençlere mekruh kılındı. 6487 Oruçluyken gıybet H.Z. Ebu Hurer'e radıyallahu an anlatıyor. Resulullah ve vesselam buyurdular ki nice oruçlular vardır ki tuttuğu oruçtan yöme sadece çektiği açlıklar kalır. Nice gece namazı kılanlar vardır ki onların da karı gece uykusuz kalmaktan ibarettir. 6488 Sahur, i̇bn Abbas radıyallahu anh'ıma anlatıyor. Resulullah aleyhissalatü vesselam buyurdular ki, Gündüz orucuna sahur yemeği ile yardımcı olun. Kalb ile öğle uykusu ile de gece namazına yardımcı olun. 6489 İftarda acele, H.Z. Ebu Hurer'e radıyallahu an anlatıyor. Resulullah aleyhissalatü vesselam buyurdular ki, İnsanlar iftar taciledip geciktirmedikleri müddetçe hayır üzere devam ederler. Öyleyse iftar tacilediğin ilk vaktinde orucunuzu açın. Çünkü Yahudiler iftarlarını tehhir ederler. 6.490 Oruçlu cünüp sabahlarsa H.Z. Ebu Hurer'e Allahu anh demiştir ki Hayır. Kabenin Rabbine emin olsun. Cünüp olarak sabahlayan kimse orucunu bozsun sözünü ben söylemedim. Bunu söyleyen. Muhammed aleyhissalatu ve selamdır. 6491. H Z. Nuh'un orucu. Abdullah ibn Amr adı Allahu anlatıyor. Resulullah aleyhissalatu ve selamın. Nuh aleyhisselam Ramazan ve Kurban bayramları hariç yıl orucu tutmuştur. Dediğini işittim. 6492. Şevval'den altı gün. Selvan Mevla Resulullah aleyhissalatu ve selamın. Ramazan bayramından sonra 6 gün oruç tutan, yıl orucu tutmuş gibi olur. Zira ayet iki kerimede kim bir hayır anerde bulunursa ona yaptığının 10 misli eceli verilir buyurulmuştur dediğini işitmiştir. 6.493 Teşrik günleri oruç tutulmaz. H.Z. Ebu Hurer'e Allahu an anlatıyor. Resulullah aleyhissalatu vesselam buyurdular ki, Haçkış sırasında mirada geçirilen günler yeme içme günleridir. 6.494. Teşrik günleri oruç tutulmaz. Bişi İbn-i Sulha'ın an anlatıyor. Resulullah aleyhissalatu vesselam teşrik günlerinde hut okudu ve dedi ki, Cennete sadece Müslüman kimse girecektir ve sırası. Bu da muhakkak ki bu günler yeme içme günleridir. 6.495. Cumartesi orucu. Abdullah İbn-i Büsü an anlatıyor. Resulullah ve Vesselam buyurdular ki, Cumartesi günleri, Fars oruçlar dışında oruç tutmayın. Sizden biri, O gün, Üzüm çöpünden veya bir ağaç kabuğundan başka yiyecek bir şey bulamasa bile, Onlara inip oruç tutmasın. 6496, Arefe bin Orucu, Katade İbn-i Numan Allahu An anlatıyor. Resulullah Aleyhisselatü Vesselam'ın, Arafa oruç tutan kimsenin önündeki bir yıl ile geçmişti ki bir yıllık küçük günahları mağfiret olunur dediğini işittim. 6.497 Aşura orucu Muhammed İbn-i Allah'u an anh anlatıyor. Resulullah ve vesselam Aşure gün bize sordu. Bugün sizden bir şey yen var mı? Biz de yiyen de var yemeyen de dedik. Bunun üzerine bugünün geri kalanını bir şey yiyen de Yemeyen oruçla tamamlasın. Arus halkına da haber salın. Onlar da günün geri kalan kısmını oruçla tamamlasınlar buyurdu. Razi der ki, Arus ile Medine civarındaki Arus'na Mevki'nin halisini kastetti. 6.498 Pazartesi Perşembe Orucu H.Z. Ebu Hurer'e radıyallahu an anlatıyor. Resulullah aleyhissalatu vesselam pazartesi ve perşembe günleri oruç tutardı kendisine Ey Allah'ın Resulü siz pazartesi ve perşembeleri oruç tutuyorsunuz. Bunun hikmeti nedir diye sorulmuştu. Şu açıklamada bulundu. Allah'la alakalı hazretleri pazartesi ve perşembe günleri birbirlerine küsenler hariç bütün Müslümanlara müafiyet buyurur ve anneleri arzeden meli küs olan bu iki kişi barışıncaya kadar onları bırak emreder. 6499 Haram aylarında oruç i̇bn Abbas radıyallahu anhüme anlatıyor. Resulullah aleyhissalatu vesselam recebe-i orucunu yasaklamıştır. 6500 haram aylarında oruç. Muhammed i̇bn İbrahim anlatıyor. Hüsame İbn-i Zeyd radıyallahu anhüme haram aylarda oruç tutardı. Resulullah ve vesselam kendisine Şevvalde oruç tut buyurdular. O da Bundan sonra haram aylarda orucu terk etti ve vefat edinceye kadar şevval ayında oruç tuttu.